ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحباده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وبلان رسوله النبي قل هاشميق الكريم Muhterem Müslümanlar, insanın en büyük gayesi, hikmeti, vücudu, Cenab-ı Hakk'ın marifetidir. Ve bu marifetin semeresi de insanın, Allah'ın azabından masum kalması, Allah'ın nimetleriyle perverdi olması, serfiraz olmasıdır. Öyleyse bir insan için çok mühim meselelerden biri ikisi, Cehennem azabından kurtulma, cennet nimetleriyle perverde olma meselesidir. Cehennemin ve azabının hafife alındığı devirlerden birisi sayılan 20. asır, insanların çok az korktukları, çok az ürktükleri bir devir olan 20. asır, bu husus üzerinde daha hassasiyetle durmaya bizi sevk ediyor. Kainat sel halinde ya cenneti veya cehennemi netice vermek üzere akıp gitmekte ve iki havuzda öteler ötesinde toplanmaktadır. İnsanlar amel edecek, hidayet yolunda olacak, saadeti elde edecek, cennet havzuna akacaklar veya insanlar amel etmeyecek, hakkın yolunda olmayacak, şakavet içinde yaşayacak, cehennemde tecemmü eden havza gidip akacaklar. Kur'an'a inanan cemaata Kur'an, ey iman edenler, nefsinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun diyor. Amelle ona karşı koyun, hareketle ona karşı koyun, imanınızı amelle amelle payandalayın. Bu sayede cennete akan suyun içine girmiş, çağlamış ve cennet havzına akmış olacaksınız resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ne iş yaparsa yapsın gönülleri bu hususa imale ediyordu. Peygamberliğin gayesi de buydu esasen, marifeti zani anlatmanın semeresi de buydu esasen. Onun için o cennete giden yolu gösteriyor ve cehennemden de mümkün olduğu kadar sakındırıyordu. Ama çok kimseler onu dinlemedi, Fervanelerin ateşi atıldığı gibi atıldığı ve kendilerini yaktılar. O bu durumu ifade ederken buharideki hadis i şerifte ma matali ve matalu ummi, k matali rjul istawqanar, fajalad tababu walfarash yqan fiha, fa ana aakhidu bi hujazikum ve fiha. Benim ve sizin durumunun şuna benzer diyor. Benim ve ümmetimin durumu şuna benzer, bir zat bir ateş yaktı ve sonra kelebekler uçup uçup içine girmeye başladı. İşte siz öyle ateşe giriyorsunuz, yanan ateşe giriyorsunuz. Bense sizin eteklerinizden tutmuş, çekiyorum girmeyin diye. Siz ise ısrar ve inat edip kendinizi ateşe atıyorsunuz. Pek çokları dinlemedi, kendilerini ateşe attılar. Aile sevgisi, aile mürüvveti, aile muhabbeti içinde dahi Aleyhisselatü Vesselam'ın istihdaf ettiği hususlardan çok mühim biri olarak bunu görüyoruz. Onları sever, sevgilerin üzerinde toplar. Mürüvvetli hareket eder. Bir kerem yakışır, davranış içinde davranır. Onların dikkat nazarını üzerine toplar ve sonra bunu değerlendirir. Tutar o nazarları hakka çevirir, marifeti saniye çevirir, cennetin bağına, bahçesine, bostanına, çaylarına, ırmaklarına çevirir ve cehenneme cap yapar, perde yapar. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam nasıl seviyordu, öyle de onların akibetlerinden endişe ediyor ve çok korkuyordu. Ya benim evlatı ı iyalim cehenneme giderse, ya Allah onları azap ederse diye korkuyordu. Onun için dünyaya bulaşmalarına, masiyete girmelerine, hata işler irtikap etmelerine engel oluyor, karşılarına çıkıyor, kollarını açıyor, geçemezsiniz diyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, Hz. Fatıma ile evlendiği zaman radıyallahu anh'a arada mihir olarak tedavül eden şey Hz. Ali'nin çok da kıymetli olmayan kalkanıydı sadece. Dünya malı, ma adına Hz. Ali'nin sahip olduğu bir kalkanı vardı, ve Hazreti Fatıma da işte onunla dünya evine girecekti. Bir kalkan satılacak, onunla bir velime, düğün yemeği yapılacaktı. Ve belki melekler aleminde bile öyle kutsi topluluklara az rastlanır. Kutsi bir işleme hasıl olacaktı ama ortada sarf edilen şey hepsi bundan ibaretti. Şu vakayı müşahede ediyoruz. Nese'yi Sevban tarihiyle bize naklediyor. Sevban Mevla Resulullah derler. Allah Resulü'nün azatlarından ve ondan hiç ayrılmayan bir insandı. Onun için saadethanesinin esrarına da vakıftı. Hazreti Fatıma elinde bir altın zincir evirip çeviriyordu, o esnada aleyhissalatü vesselam eve giriverdi. Elinden altın zinciri alıverdi Hazreti Fatıma'nın. Bir kadındı ve bir altın zinciri vardı. Koldaki bilezik yerinde, boyundaki gerdanlık yerinde bir altın zincir vardı. Bunu nereden aldın? Bunu amcanın oğlu bana hediye etti. Ali İbn Ebi Talip. Kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Eyesurrike en takula en nas ibnetu resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi yedha silsiletun minen nar veya Hoşuna gider mi halk? Burada olmaz bu. Orada desinler ki peygamberin kızı elinde ateşten bir zincir var. Bunu demek senin hoşuna gider mi? Hz. Fatıma vurulmuştu beyninden ve diyor ki bize vakayı naklederken daha bana ikinci bir söz söylemedi, çekti gitti evden. Kırıldım, yıkıldım, arkadan hemen o zinciri götürdüm, sattım, bir köle aldım ve azat ettim, yaptığım şeyi söylemek üzere gittim huzuruna. Babacığım dedim, sen öyle dedin ben de böyle yaptım. Hiçbir şey söylemeden ellerini kaldırdı. en ence Fatımete minennar dedi. Hamd ederim Allah'a ki kızım Fatıma'yı ateşten korudu. Ateşe götürücü şeyler karşısında da ne biler ne bisi titizdi. Dünya nimetlerinden bir bakım onları mahrum ediyordu. Azza kanaat edin, az şeylerle kifafı nefsedin. Bütün sermayeniz ahirete kalsın. Ahirette sizi mesut edecek şeyleri اَذْهَبْتُمْ fi ف۪ي حَيَاتِكُمْ ayetinin anlattığı şekilde burada yiyip bitirmeyin, oraya müflis olarak gitmeyin hassasiyetini gösteriyordu. İşte tek kalkanın düğünde velime sermayesi olması ve eldeki bir altın zincirin satılması dehşetli bir hadiseymiş gibi mukabele edilmesi bütün bunların altında nübüvvetin manası, ahirete iman, Allah'ı tanıma, azaptan korkma, cenneti ummanın manası var. Bir başka vakayı bize Buhari ve Müslim naklediyorlar. Allah hakikati bize nakleden o büyük zevattan da ebediyen razı olsun. Vakayı sahabi olarak nakleden de o hanenin efendisi Hazreti Ali'dir. Allah Adı gibi şanını da yüce etsin, şefaatlarına bizleri de mazhar eylesin inşallah. Evet. Ehli beyte muhabbet imandandır. Allah Ali'yi sevdirsin bize inşallah. Fatıma benim ve çocukların yediğimiz şeyleri, ekmeği, unu el değirmeniyle çekerdi. Evi sulayacak, süpürecek, kapının önüne su serpecek, bütün suyu da kendi da taşırdı. Süpürme ve işini de kendisi yapardı. Ve anlatırken aynen şöyledir. Taş çeke çeke elleri nasır tutmuştu. Su taşıya taşıya da omuzu yağır olmuştu. Evi süpüre süpüre de toz toprak içinde kalmış kubar kesilmişti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok köleler geliyor, hizmetçiler geliyordu. O dağıtıyordu, sağa sola veriyordu. Herkesi memnun ediyordu. Bir köle de bunlara verip hizmetçi yapabilirdi bunu. Ve seve seve Hazreti Fatıma'nın evinde herkes hizmet ederdi. Bir gün yine böyle gelmişti bir yerden. Kızını ikna ettim dedim git babana anlat sana da bir hizmetçi versin. Ne olacak senin böyle halin? Hiç durmadan sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Anamız Hazreti Fatıma gitti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a. Yanında halk oturduğu için hicap etti. Hicap imandandır. Haya imandandır. Bir şey söyleyemedi döndü geldi. Büyük kızının, ince kızının bir maksatla geldiğini anlayan nebiler nebisi masraat bittikten sonra kalktı evlerine geldi. Vakayı anlatırken bize niçin geldin? O diyor ki ben durumu anlatmadan utandım, hicap ettim. Ali anlattı durumu. Ya Resulallah taş değirmen taşı çeke çeke elleri nasır bağladı. Ahiret için böyle olur insan. Su taşıya taşıya da omuzu oldu. Evi süpüre süpüre toz toprak içinde kaldı lütfederseniz yeni gelen esirlerden bir hizmetçi istiyordu. Memnun olmadı, kaşlarını çattı ve şöyle dedi, ''Kızım, ben Medine fakirlerinin hakkını size dağıtamam.'' diyordu. Binlerce muhtaç varken onları susuz bırakıp sizin imdadınıza böyle koşamam. Daha hayırlısını size söyleyeyim mi ben, bundan daha hayırlı. Değirmen taşını kendin çevir, suyunu omuzunda kendin taşı, bu hayat kısa bitecektir. Evini de kendin süpür. Ama böyle yatağa geldiğiniz zaman ellerinizi açın Mevlana'nıza karşı 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyin. İşte bu yüz defa Allah'ı anma tesbih takdis var ya, tekbir var ya, bu benden istediğiniz şeyden çok hayırlıdır. Sizin istediğiniz şey fani dünya hayatına bakıyor. Onun rahatına bakıyordu. Halbuki ben sizin ahirette rahat olmanızı istiyorum. İstiyorum ki orada mesut olasınız. Sizse dünya hayatında mesut olacak şeyleri benden istiyorsunuz. Bu dünya hayatı fani ve zaildir. Bunun manası buydu. Yoksa münasebet yok gibi geliyor. Hizmetçi istiyor, ona tesbih öğretiyor. Çünkü o tesbihat, takdisat, tekbirat, tebjilat ahiret hesabına bakiyatu salihat وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Mal ve enval size tatlı, ziynetli gelebilir, cazi, parlak gelebilir. Ama sizi daha fazla mesut edecek şey diyeyim mi size? Tesbih çekin, takdis edin, Allah'ı tahmit edin, tekbir getirin. Allah'ın büyüklüğü karşısında küçüklüğünüzü size daima hatırlatacak ahval ve keyfiyet içinde yaşayın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, azim şefkati içinde, cesim rüefeti içinde ahirete endişti. Dünyada yapılan her şeyin yenmesinden çok korkuyordu. Müminler yaptıkları şeyin kısmı azamının ahirete bırakmaları lazım geldiğini onlara hatırlatıyordu ve bu işi de yine kendi ailesinden başlayarak yapıyordu. İşte böyle bir aile reisiydi. Bir tarafta rahmet dolu bulutlar gibi yüz ekşiliği vardı onda. Ama bu yüz ekşiliğinin arkasında rahmet vardı. O aile efradına karşı yüzünü ekşitirse yağmur yağacaktı ve sulayacaktı. Ahiret hesabına bir gülşen bir sümbüzar olacaktı etraf. Ama bazen de tebessüm eder, sinesine sine basar onları bağrına basar iltifat ederdi. Onlar da bunu kaybedeceklerinden korkar, endişe eder ve harfiyen onu dinlerlerdi. Bu iki durum, bir aile reisinde, bir hane reisinde bulunması gereken şeylerdir. Hane reisinin, aile reisinin endişesi olmalı, ahiret endişe olmalı. evladı iyalinin cehenneme gideceğinden çok korkması ve bunu hissettirmesi onlara aile reisliği muktezasıdır. Ve bir taraftan da onlara karşı mürüvvetli hareket etmesi. Aleyhisselatu vesselam'ı tanımaya, İnne fi Rasulillahi lakum usvetun hasene diye bize takdim edilen en mükemmel örnek, en mükemmel mukteda ders alınacak en mükemmel zat olarak bize gönderdiği Habibi edibinden ders almaya, kudve olarak ihtiyar etmeye, iktida etmeye bizleri muvaffak kılsın yolunda kaim ve daim eylesin. Ela inne ahsane'l kelam ve eblag'en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 Taziman li nebiyyih ve tekrimen li fekhameti şan-i safiyyih. Fakalallahu azze ve celle min gaili mukbiran ve amirah. İnna Allah ve melâiketehu yusallun ala nabiyy. Ya eyyuhallazine âmenû, sallu alayhi ve sellimu, teslimu ala beyeke. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Fema salliyte ala seyyidina İbrahimin ve ala ahli seyyidina İbrahimin fil alemini rabbena inneke amidun ala Muhammedin ala كما باركت إبراهيم إبراهيم في العالم ربنا إنك المجد وارضى اللهم سيدنا ابي بكر الفاروق عمر و من العشره المبشره و ان يوم الحش والقرار وحشرنا معهم بالكمال الله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 İnna Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i'z-zikra. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an da tarif buyurduğu hayat tarzıyla Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın şerh ettiği sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsan da hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Bin hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor ya kalbinizin atışı ve çarpıcıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın her çeşidinden, felakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullahın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Haa düşünesiniz, bir sürü ayrı büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emr aman içinde cennete dahil olasınız. اَكِمِ الصَّلَاهُ اِنَّ الصَّلَاةَ سَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم